442, numaralı konu, savaşa gitmek isteyene yardım edecek kimseyi tavsiye etmek, evet, bir kişi Hazreti Peygamber'e geldi ve, bineğim yorulduğu için beni taşıyamıyor, bana bir binek ver, dedi, Hazreti Peygamber, benim yanımda yok, deyince, bir kişi, ey Allah'ın Resulü, ben ona bir binecek verecek birisini göstereyim mi, dedi, Hazreti Peygamber, kim bir hayırlı işin yapılmasına rehberlik ederse, o hayrı yapanın ecri kadar Allah ona da ecir verir, buyurdu.